Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz nasıl kırılır. Namaz dinin direği olduğu için öyle baştan sağma olmasa bir binanın direkleri sağma olmazsa yine yıkılmaya mahkumdur. Namazın da kabulü, insanın haklı olması da. Namazı güzel kılmaya bağlıdır. Geçen hafta namazın manevi yönüne bakmıştık huşu huzur konusuna. Bugün inşallah fıkıh olarak namazı kılınır. Riyetle hemaley semazı terin vücdavı sala et tuhuru. Namazın anahtarı Temizlik buyuruyor. Namaz anahtarı, namaz bir hazine. Buraya girişin anahtarı gerek. Nedir anahtarı da? Temizlik. Abdest alma, kusur etme, teyemim, üst baş temizliği. Yani namaza hem öyle palır baş başıboş girilemiyor. Anahtarın dişlerinden biri olmazsa hazine kapısını açamaz. Hatta dişlere biraz yalama olsa, aşırmış olsa yine açamaz. Demek ki önce abdestin, guslün, teymi hangisi gerekiyorsa bunların ve üst baş temizliğinin ücret olması gerekiyor. Anahtar budur. Ve tarihi müha et tekbiru Namazın tahrimi de tekbir, Allah'a ver demektir tahrim. Tahrim, yani haram kılan namaza başlama ve tahlila et teslimi, namazın tahli helalında selam vermektir. Yani tahrim, yasaklayan başlaması, selam nedir? Bunların kalkması anlamına geliyor. Hadis-i Şerif, Ebu dağıt ve Af-ı ah Şimdi namaza giriş nasıl olacak? Farz namazları için vakti beklemek şart. Vakit girmediği namaz kılınırsa o namazın iadesi gerekiyor. Namaza tabi önce niyet ediliyor, niyet. Niyet ne kadar bilinçli olursa o kadar namaza kişi daha üzeri girer. Yani giriş çok önemli. Namazın niyetinde aslında kalb yoktan niyettir. Kalpten geçen niyettir. Dinin konuşması, hareketleri o kadar mühim değil. Evet. Kişi düşünecek ne yapacağını. Bunu kalbinden geçirmesi gerekiyor. Diyatabı söyler. Sonra tekbir alını, tekbir, tekbir. Mevlam biri bizden ayet kermesinde, mübarek ve fakir bir. İlgen ayetten biri bu. Peygamber Peygamberimiz Hamazetleri, örtülerini yatakken evin odasında, Cevriyesinden geldi, buyurdu: "Allahü Aleyhissalatü ya ey her müddes Ey örtüğe binip yatan kum kalk kalk göreve kalk ve Rabb'e ki fikir bir. Fakat bir yani görev başla uyarım insana başla ve ve Rabb'e ki bir. Rabbi'nde tek ele, tek bir tek bir babından yani kebber. Dinden gelir. Tekbir bunun masırıdır. Kebri kebri tekbiren gelir. Bunun mastarıdır. Tevfil-i babunun binası tekstil içindir, çok içindir. Yani Rabbini çok çok büyükle anlamına geliyor. Allahu Ekber. En büyük Allah demedir. Allah'ın büyüklüğünü kabullenmek. Kibre olurken eller kaldırılıyor. Ve en sahih görüşe göre önce elle kaldırılır. Önce el kaldırılır. Erkeğin, kadının burada el kaldırışı farklı oluyor. Kadınlar namazda bile fazla aşır saçılmamaları için daha topulmaları için namazda da. Bu işin erkekler Avuçları açık olarak kıbleye doğru. Baş parmaklar kulak yumuşana hafif dokundur. Parmaklar kendi halinde, ne açıca ne kapı kendi halinde. avuçla kıbleye dönecek. Baş kulak yumuşana hafif dokunacak. El buraya getirilir. Allahu Ekber ruh bitince el bağlamış olacak. Bu ara böyle geçecek. Allahu Ekber diye. Allah evvel hemen onu mu? Tek bir çok büyük var, farz. fazla bu tek evvel. Allah evvel bağlar. Kadınlara gelince, kadınların parmak uçları omuzlara gelecek. Parmak uçları kadınların yine avuçları gibi dönecek kadınların parmak uçları omuzun hizasına gelecek kadınlarda. Asıl kadın evvel. Tabi kalacak Allah evvel bağlanacak şah, mezhebinde de, şah mezhebinde de birkaç görüş var en sahi şah mezhebinde de. Parmaklar omuzuna kalacaklar şah mezhebinde de. Gelelim el bağlamaya. El nasıl bağlanacak ve nereye bağlanacak? Hanefi'de eller erkekler göbeğin altına. Göbenin diyor ki, göbenin altına bağlanacak eller. Sol el altta olacak, sağ el üstte olacak. Sağ elin iki parmağı, baş parmak, kışık parmak, halka olacak ikisi. Üç duracak bu şekilde. Sağ elin iki parmağı halka olarak, halka olarak sol elin birini kavrayacak. Üç parmak üzerine kalacak. Göbenin altına bağlanacak. Kadınlara gelince onlar ellerini göğüsüne koyacaklar. Halka yapmanızı koyacaklar kadınlar. eller göğüsüne koyarlar. Şafi mezhebinde ise ki bunlar özetle söylüyorum muhtemelen çünkü cemaat çok şafi olduğu için. Şafi mezhebinde de el nereye bağlanacak? Göbek ile göğüs arasına bağlanacak. Ben her ayeti kerimesini Şah-ı göre bu anlama geliyor. Harefi de kurmak anlamına geliyor. Benhar, elini göğsüne koyuyor. göğüs el alır. Şah-ı bir de göbek ile göğüs arasına konacak eller. Aynen o da harakta oluyor Şah-ı de. El kaldırırken şu notlama gerekiyor. Elin tersiyle dünya geri atılıyor. Kaldıracak. Avuçlar artık ugruyu alemi döndü, male aleme avuçlar döndü, elin tersiyle dünya geri atılıyor. Bir de bu nefi ispat anlamına geliyor. El nefi bağlamak ispat. Arapçada bu çok vardır. Bu mesela kelime tevhit nefi ispattır. La ilaha brhla nefi. İlah yoktur. İlla Allah vardır bu şekilde böyle. Demek ki el kaldırınca nedir bu? Dünya'ya arkayı atma. Unutma dünyayı. Unutma inşallah. Da inşallah. El bağlanıyor. Sol el altta kalıyor. O nefsi en var anlamıyla geliyor. Sol el. Bu işin sol el hep cildin şeref kulağı bedende bile. Burnun temizlerken sol el. Abdestte bile buruna sağ el ile su verilir ama su ile temizlemiyor. Tuvalette ne yapılır? Edek yerleri, su eli yıkanır. Demek ki sol el nefsi ambariye burada temsil ediyor onun simgesi olmuş oluyor. Sağ el ruhu temsil ediyor. Hep iyi şeref kulağı sağ elde. Bunun için burada bu derse hakime sağlamış bu yüzden basmak yere. El bağladık. Şimdi ne yapacağız? Önce okuyacağımız Sübhaneke duası, tesbihatı. Sübhaneke. Şafi meslebi'nde veccet-ü veciye ayeti kelimesi önce okunur. Sonra Sübhaneke okunur. Tarebide ise bu ayeti kelimeyle bir önce okuması gerekiyor. Hanefide yani el bağlayınca hemen Sübhaneke okunur. Sübhaneke Allahümme ve bir hamdik duat. Bazıları buradaki B'yi P okuyorlar. P. Sübha yapıyorlar. Hatta bazı müezzin yapan cemaattan bile bazıları bile Sübhanallah diyorlar. Arapçada P harfi yok muhtemelinde. Arapçada P, Ç, j harfi yok. Buradaki B'dir. Sübhane. Bir de baştaki Sin'dir. İnce okundu. Sübhane olsa olmaz. Sübh başka anlama gelir. Sabah anlama gelir. Sin buradaki ince olacak. Ü olacak yani. B olacak. Sübhaneke. Buradaki zamirdir. Nefur zamiridir. Sübhaneke, senin tesbih ederim. Sübhaneke Allahümme, ey Allah'ım, yüce Allah'ım, büyük Allah'ım, senin tesbihi tenzih ederim. E, tesbih anlamı çok kapsamlı bir anlamı var tesbihin. Allah-u Zilecalü, her türlü 90 sıfattan münezzeh kılmak, noksanlıktan, eksikten. Mesela nedir sıfat özellikler? Görme, işitme işte güç kudret böyle Bizim görüşümü görmemiz sınırlı, uzay göremeyiz, duvar perde engel oluyor bize Ama Allah Celle Celal Mevlam her şeyi görüyor. Her şeyi, her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor, her şeye gücü yetiyor. İşte bu da çok büyük böyle. <gülüyor> bu yüzden namaz da bundan başlar. Sübhaneke Allahümme Allah'ım seni tesbih ederim Allah. Her şeyi görürsün, her şeyi bilirsin, her şeyi işitirsin, her şeye gücün yeter. Nebi hamdik seni hamd ederek, sana hamd ederek, övgüyle seni tesbih ederim. Vetebarek kesmik ismi ne mübarektir, devamlıdır. Ve teala cedduk öce adama anlamına geliyor. Azametinin kibirhan büyükten ne yücedir? Ve la ilaha gayruk. Senden başka ilah yoktur. Devra kul Mevlaya tam teslim oluyor burada. Sonunda böyle. Çok anlamlıdır, çok anlamlı böyle. Ve la ilaha gayruk. Aslı gayrüke. Dan bu mefruz amelidir. Yani senden başka bakın burada senden başka. Kime denir bir senden başka? Muhatap. Burada kul Allah'a, ceneşan'ı görü gibi o makama geliyor. Önü sübhaneke derken gayb sıkası da geliyor. Allah sübhandır, hamdala layıktır diye böyle. Buraya gelince kul iltifat yönü ilmi manide. Kul burada gaybetten muhatap iltifata geçiyor Ma'abedişür. Allah'ın senden başka ilah yok. Yaradan da sensin da sesin Allah'ın. Sonra en özü çekiliyor. Mü'minun suresinde Si izâ kıra'tel Kur'ân'e festeng billâhi mine'ş şeytânir <gülüyor> recîm. Si izâ Kur'ân'e Kuran okuyacağın zaman bela görüyor. Fes billah Allah hemen sığın. Önce Allah sığın, oku. Kimden? Mine şeytanı rejim. Rejim olana kovulan şeytan Allah'a Allah sığın. Bunun için demek ki burada henüz okuyor. Henüz billahi mine diyor. Henüz ben sığınıyorum. Kişi zaman sığınır? Artık gücü yetmez. Dermanı tutmaz. Zaten. Kişi felakete karşılaştı. Olan insan sığınır. Kime? Allah sığınıyor. Şeytanın şerrinden. Sonra Besmele-i Şerif Besmele geliyor burada. Hanefi de Sünnet okumak sünnettir. Yani Peygamberimiz Emiriz Ali Sayyide Terinin Peygamber'in, onun bunu değil muhteremler. Ne yazık ki bazı kimseler günümüzde sünnettir haşa böyle önemsemiyorlar, önemsemiyorlar. Bir insan sünneti yerine getirmezse günahkir olmaz, mekrur olur, mekrur olur, günahkir olmaz, sefta yoksa kalır. Ama sünneti önemsemezse, günah mı? Hatta dinlenen sünneti küçümserse, kâdül ol, çıkar. Resulullah'ın sünneti küçümserse. Sünnet, Peygamberimizin bize emirleri, buyruklarıdır. Besmele söylemekte, hanefi de sünnettir. Besmele söylemekte namına başlarken, Şâfiî de ise farz. Neden farz orada? Şâfiî mesebine göre Besmele-i bir ayet-i kerimedir. Fâtiha'yı da ayet-i kerimedir ittifakla. Dört mesebeye göre. Hanefi'ye göre E'nâm te'aleyhim, orada ayet başıdır. Şâfiî de ise Besmele ayet-i kerimedir. Bu işin Hanefi olan bir kimse Besme'i unutsa namazına bir zarar gelmez. Ama şafi olanı unutursa namazı tek gerekir. Namazı bozulur. Sonra geçiriliyor Fatih okumaya, Fatiha. Hemen bak Fatih'e girilmiyor muhtemelenler. Hatta namazlarda önce farz namazı bile kılınmıyor. Her namazın önce sünnet kılınır. Akşam namazı hariç, anetler böyle. de iki saat var, akşamdan önce de vardı yine yani şafi Önce sünnet kılıyor, sonra farz'a giriliyor. Neden? Farzlar çok mühim olduğu için dedi sünnetler bir alıştırma, ısınma. Araba üşümü oldu, dışarıdan donmuş, motor soğuk. Hemen gazı basıp gidemiyor. Önce bir rande çalışacak araba, ısınacak motorlar biraz sarıçacak. Yani, sünnetler bir çalışma, bir ısınma böyle. Kendini o aleme hasletme, alıştırma kendini o aleme sünnetler. Böyle. Namaza girişi de böyle. Önce okunur Subhaneke, Eûz çekiliyor, Besme çekiliyor. Ondan sonra Fatiha. Fatiha Konek Kerim'in ilk suresi. ilk suresi muhtemelen. Hatta İsa Aleyhisselam bir arşaraya baktı. Orada Fatih şerifi yazılı gördü Fatiha. Her harfi dağlar gibi yazılı, nurdan yazılmış. Tabi peygamber, Ulazim peygamber, Fatiha'nın esrarına vakıf oldu, sınırlarına vakıf oldu. Her kelimesine. Aşık oldu. Ya Rabbi, onu bana ver Fatiha'yı, bana indirir. İncil'e yani yazılsın bu da. Rabim ya ise onu buyurdu. Son Telegram ümmetine bıraktı. onları, ümmetine baktım onları. Fatihan tep anlamı çok geniş Fakat inşaAllah bir kısa özet diyelim. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyor denge. Elhamdül bütün hamdül senalar, övgüler, bediler, şükürler. Lillahi buradaki lam lamı istikak deniyor. Aldan hakkıdır, ona aittir. Allah'tan bedel, Rabbir alemin, bütün işte ailelerinin Rabbi yaradığını olur. Bütün övgüler, şükürler ona mahsustur. Allah mucizeci. Hatta buradaki elham'deki Lam Tarih dört anlamaya geliyor. Bunun bir anlamı istirak için, istirak. Bir istirak her şeye kapsayan ham demektir İsterse İranlı olsun, Afgaylı olsun, gayrimüslim olsun böyle, kim olsa olsun herkesin hamdir, övgü ve şükrü Allah'a ait yine. Onların amacı başka da olsun Allah onlar. Allah bir Allah'a itirafında. Allah gibi böyle. Bir kimse bir yazın mola verir, arabada iner. akar akarsu kenarında yeşillik ağaçlar iner. Oh, hava havayı Ne güzel hava derdi. Temiz bir hava derdi. Havayı met Kim yarattı havayı? Ne güzel yeşillik manzara, görüntü ne güzeller. Kim yarattı ağaçları? Bir karpuz keser götürmüş yanına karpuz keser. Bakar o kırmızı rengi önce ne güzel rengi var. Kim ona rengi verdi? Ağzına götürür ne bileyim tadı var. Çok tatlı kaplıymış der. Ona tadı veren kim? Bir insanı över. Şu, süper zekalı, şu bu der. Bir insanı över. Güçlü kuvveti der. O insanı, yaradan, ona gücü kuvveti veren kim? Yani kulun amacı başka da olsa... Kul gafil de olsa hatta inkarcı kafir de olsa ama o da bilmeden Allah övüyor. Ama tabii şey yapalım. Niyeti başka olduğu için. Fadişliğe anlamına tam girmeye muhtemelen. Çünkü kısa anlam veremiyorum buna böyle. açma gerekiyor biraz. Yalnız Fatiha'da İki ayet-i kerime inşallah biraz temas edelim iki ayet-i kerimeye. Biri Maliki Yevmi Din ayet-i kerimesi. Bunu okurken Fatih'e namazda aklımızı neye getirelim? Din günü, din. Değilin buradaki gelir. boş hesap günü, sorgulama günü, mahşer günü. Maliki Yevmi Din. Allah Cerecali, o günün tek maliki hakimi, egemeni mahşerde. Sesler kısılmış muhtemelen. Gözler koklu yuvadan fırlıyor. Kalpler boğaza tıkanmış. İzdiham, güneş yakıyor insanları. Ter, ter, ter muhtemelen. Ana kızından kaçıyor, baba oğlundan kaçıyor muhtemelen. Karış karıştan kaçıyor. Mahşer, izdiham günü, nefsi, nefsi günü. O gün tek hakimi, Malik'i, Hakimi Allah gelecek işte. Müslümanlara. Aklımıza getirelim ki, o gün gelecek, o gün gelecek bu telaşlar. Bir çocuğa densek işte 75 yaşına şöyle başlayan bir şey gelecek, ve 75 yaşına zaman geleceğim ben der. Çok ama çok uzun der. Ama geliverim bu telaşları. Bize geldi mesela. Geliverim bu bir şey. Ölüm. Genç bir insan ölüm uzak gibi görünür. Ama başına gelir. Hatta genç tabi insan öyle biliyor. Hiç ölüm aklına gelmeyen kişi, ölümü çok uzak ufukta gören kişi kendini bir anda mevzada buluverir. Bu i̇şte mahşede bunu gibi. Gün gelecek kişi kalbinden kalkacak kendine maaşını da bulacak. Bunun için Fatihada bu okunuyor, bugünü günü her zaman hatırlamamız için maliki din hesap günü var, bir soruşturma çekilme var, muhasebe var muhtemelen orada, mahşerde. Bir de iyya nabudu ve iyya ken Bunu da iyi. inşallah belirleyelim anlamında da. Ama derken İyyâken na'budu Önce 3 ayet kelime kerime geliyor. Hanife'ye göre. Şahfî de 4 ayet-i geçiyor. Kul ve biliyor artık. Biliyor. Ondan sonra Nâh burada brada İyyâken na'budu Ancak ancak sana kulluk ederim Allah'ım. Hepsini terk ediyorum. Ancak sana kulluk ederim Allah'ım. Ubudiyet, kulluk, tam itaat itaat ederim sana. Her emrine. Namaskur koş tut, tut, Kapan kapan, örtün örtün neyse ben. Tam teşihmez iyake ne abi. Yani gerçekten iyake ne çok anlamlı, çok anlamlı. iyake ne Burada kul iyake sana diyor bu. bak. Yine burada sana. Yine burada muhatap oluyor. Allah Teala celal celaliyor, görür gibi oluyor Mevlamızı. Diyor. O imanı o hale geliyor. İyake ne diyor. Ancak, yalnız sana kulluk ederim. Kimse tanımaz başka. Yani kim emri itaatı sana ters gelirse dışarıda. <gülüyor> Fatih'i okumak, Şah mezhebinde farz muhtemelidir. Fardır. <gülüyor> Hanefi'nin ise vaciptir. Vaciptir. Vacip de, terki, caiz değil anlamına gelir vacip de mutlaka ibadet er gerek anlamına geliyor. Ve her namazda ister fazl olsun, ne olsun, nafil olsun, her namazda Fatiha okumak Hanefi'de vacip. 3 mescid hatta 3 mescidde de farzdır derler. La salate men lem yakra Fatiha Kitap, hadis-i şerifine göre, hadis-i şerif kütübü de var. Buna göre la salate yani kim okunuyor? Fatih o namazı olmaz hadis-i burada. La salate. Ancak buradaki lam ne anlamına geliyor? La. Olumsuz ama ne anlamına geliyor? Asrını mı? Vasını nef ediyor. Üç müsefek böyle asrını nef ediyor. Namazı hiç olmuyor. Hanefi de kemalini vasf ediyor. yani namaz tam olma anlamına geliyor Hanefi'de. Fatiha'dan sonra sıra geliyor zam ve süre okumaya, zam ek ilave demektir, zam etmek. Fatiha'dan sonra bir süre daha okumak. İsteyen birliği kısa süreleri okur, bilen isterse ayetli okur. Kısa ayet olursa üç ayet olması gerekiyor en aşağı. Tabi bilen de kısa süre de okur. Yani bu zam süre okumada Kur'an'daki tertibe göre okuma gerekiyor bu arada. O sırayı uygulama gerekiyor Kur'an'daki. Mesela bir insan Erhak-ı okudu. Ondan El-Kart'ı okuyamaz. Aşağıdan okuyacak. Yine bu zam sürede arada tek sure atlaması da İki sure atlayabilir. Daha fazla atlayabilir. Tek atlaması da burada bu arada. Ve Kur'an'dan ne varsa bunların her biri okunur zamsı olarak Ne varsa. Mesela Ayet-i Kürsü, Alman ve hep okuyorlar. Namazda okunur. Hangisi olsun olsun. Hanefi mezhebinde Fatiha'dan sonra zamsı okurken Besmele çekmek istemiyor Hanefi'de. Şafide işliyor muhtemelen. Yine Hanefi'de zamsı okuma vaciptir. Şafi sünnettir. Cemaatle kılarken imamı uyan kişi, hanifi olan kimse namazda Fatih'i okumuyor tabi. Tam okumuyor. Ama şafii olan bir kimse imamı uyduğu zamanda Fatih'i okumak fazla olduğu için okuması gerekiyor. Muhtemelen. Bunun için şafi mezhebindeki imamların Üç sektisi vardır bunların. Önce Fatiha'nın önce bir sekti veriyor. Yani bir bez durur. Orada Fatih'i okuma başarılar. Şarkı var onlar. Sonra Fatiha'dan sonra sekti veriyor yine. Eşim tamamlar bunlar orada. Bir de zamzak bitince hemen ülkeye gitmezler biraz. Ama Hanifi'ye sekti veremez İmam Hanifi'den bu seferinde. Eğer Hanifi üç defa sübaha diyecek kadar sekti verirse şu şeye gerek yoktur. İmamla kıldığımız zaman, ve tek kıldığımız zaman da Fatihan sonra ve halinden sonra amin demek sünnet-i Yani buradaki amin kelimesi peygamberimizin sözdür, alemlere terinin sünneti bunu söylemek. Kur'an'da olmadığı için bunu bir ayırma gerekiyor gayrilin aleyhim vel galin an sekte dilemez anlamaz burada. Veldan ami olmaz burada böyle. Kur'an'da hiç öyle şey yok. Şimdi burada bir ince reklam var terimden. İncilde Hz. İsa'ya ne yok fazla? Yazarların, Lut'tanın sözü, Hakozan'ın sözü, yuunan sözleri. Efendim işte İsa şöyle yapmış, böyle yapmış yok rivayetler. Yani bir siyer, tarih böyle. İncil'de bugünkü gün bugünkü İncil'de ama. Ha, geçmiş detayları. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bırakalım böyle onu bunu sözünü peygamberin sözü bile Kur'an-ı Kerim yazılmıyor. o Fatih yok amin, amin demek duamızı kabul et anlamına geliyor. Fatiha doğal olduğu için sonunda Amin deniyor. Duamızı kabul et anlamına geliyor. Yine Haleti'yi de cemaat namaz kılarken imam Efendi seçti okuduğu zamanlar Fatih Kelife'yi Amin demek gerekiyor burada da. Hafifçe yani, ve kasren kısa olarak Amin demek gerekiyor. Şafi'de ise imam. Ses okuyunca Fatihe-i şah meseminde medden ve cehren ve çekerek amin diye bir de sesli cehren demek gerekiyor. Mesela ömrü orada görürler muhteremler. Hoca veladda deyince, ses okuyunca bazı cemaattan şahif olanlar onu öyle demesi gerekiyor. Gerekiyor. Gerekiyor neden acaba aklımıza gelebilir muhteremler? Habiş şerifler var. Bazı sahabeler duyuyorlar peygamberimizin amin dediğini, sesi dediğini. Fakat Hanefi mezhe bunları inceliyor. Perin yakı olan kişi bunu söylüyor. Duymamışlar bunu ama. Demek yavaş söylemiş Önden Hanefi de geri söylenir. De ise medden cehren. O. Amin denir testi olarak. Hadis-i Bülhan Esra maddetleri İmam-ı Femmülü İmam Amin deyince siz de Amin deyiniz bir peygamber. İmam da Amin der burada. o Amin deyince Amin deyiniz. Kimin buradaki Amin demesi metin Amin eserini tevhep ederse o kulun günahları ah bağış bağışlarına baktığınız. Yani İmam Amin derken onunla beraber Amin demek gerekiyor burada. Gerekiyor. O anda melekler de Amin diyorlar. Hazırlar melekler. O melekler var, can melekler var. O anda Amin diyorlar. O anda kimin Amin demesi melek Amin demesiyle aynı dengelirse kulun günahları affılmasına sebep derler. Zam suyu sure bitti. Şimdi geldi. Rüküya. Rüküya. Rükü, secde bundan fazla. Mevlana buyuruyor Haç suresinde. İrkü ve şudu. en müminler, rükü edin, secde edin. Evladım. Secdeye giderken yine tekbir alınıyor. Secdeye giderken. Allah-u Ekber diye tekbir alınıyor. Hanefe'de el kaldırılmıyor ama. Tekbir alıp rüküye gidiliyor. Şabi'de el kaldırılır. Lükke ederken. bir ayakta başlar lükke ederken. Allahu Ekber, lükke varınca orada bitmesi gerekiyor. Hadi boşluğun tek bir dolması gerekiyor artık, artık boşluğu. Allah ayakta kısa değil de Allahu Ekber diye Elif yerine yani buradaki ayakta başlayacak. Ekber'in ruhsı lükkede bitirilir. Erkeklerin rükiye varışı kadınlarınki farklı rüko. Erkeklerde diz bükülmeyecek, diz, düz yok. ayak dizi düz olacak, bükülmeyecek. Sırtı tam düz olacak üzeri böyle, L şeklinde, düse gibi. Erkeklerde yine erken eli düse de bükülmeyecek, düz olacak, avuç açılacak, diz kapağı kablanacak, yani avuç şişeri açık olarak. ...dizlere konacak böyle. Dirsek bükülmeyecek, düz o dirsekler. bükülürse... kişi fazla eğilmiş oluyor böyle. Elmeyecek. Bir de... ...ayağın dizler de bükülmeyecek. Düz duracak böyle. Tam dirsek şeklinde... Böyle ...olacak. Kadınlara gelince... ...kadınlar dizimler bükücekler. Bükünce ne olacak? Bir de kadın bir de... ...ellerine bir yanına yapıştıracak... Kadın daha eğilecek. Yani kadının sırtı düz olmayacak. belli olacak böylece şey. Erkeğin sırtına bir tas su konsa yani tam full su dolu olsa tas konsa bunun dökülmesi gerekiyor. Tam terazi olması gerekiyor. Kadınların ise öyle değil. Kadınların hafif başı yukarıda aşağı beynli olacak böyle. Bunun için bizimle dökülecekler. Gelin alacaklar haz eğimzek adımlar. Allahu ekber diye tekbire varıldı. Ne de tekbir muhtörenler aldan huzurunda saygı ile eğilme. Rükû hareketi müslümanlar organları omurga kemiği için onu böyle için en güzel hareket omurga içer. sırt, boyun kaslarının düzenin çalışması için rükü vermiş. Hatta yumurtalık olsun böyle, rahim olsun, erken prostor olsun böyle mide işi, bunlar için de çok faydalı bu rükü hali. Yani namaz hem bedensel sağlık açısından faydalı hem sahip baştan faydalı. Düz olursa tabii. Rüküde ne gerekir şimdi burada rüküde? Tesbih, tesbih. Bir kimse aynı yemeği yerse kişi hep aynı meyveği yerse kişi bundan zamanla bu kındık yapabilir. Biraz da başka bir şey olsun gibi. Bu doğru ama. Neden doğru? Çünkü dengeli beslenme çeşitli gıdaya bağlıdır insanın yaratılışında hangi elementler varsa insanın sağ onlara bağlı muhtemelen. Hepsi bunlara bağlıdır. Mesela karp çarpması fotoğraf otomun elektronelere bağlı. Mıdır. Olmasa kalp çarpçamışlar. Bunun için namazda da ibadetler, zikirler çeşitli bakmıştır. Herhalde. Ruhsal makamı bu ihtiyacı var. makamın makamı herhalde. ayakta durmak Kıyamda Allah kuluk etmek, Allah'ın eğilmek, tekbir almak, suvarık okumak, evde vesmile, fatiha, damlusu ayakta, hep farklı farklı olurlar. farklı. Nedir bunlar Bunlarda Bunlar da manevi gıdalar. Allah hep verdi. Allah büyüktüğünü hatırlıyor, hazmetti eğiliyor böyle. Sonra büyük olan Allah'ını etmek. Bir cevap veriyor. Sübhane Rabbi Azim. Subhan Rabbi ala Azim. Bu ak ya 75 milyon büyüyor. Fesibiyandır Rabbike Fesibiyi Azim. Bu hadi kelimeleri gelmeden önce, şunu diyor orum Müslümanlar. Rekiatulillah ya. Halen rüküt deniyor da bu tür kelimelere gelince, benim buyurdu. Feshe bih, tesbih ile İsa Rabbim'i azim. Azim Rabbim'in ismi tesbih ile. Burada tek anlatsı derim. Çünkü de bunu söyleyemiyoruz da. Bakın de, e, bu teyemmül. Evet bu sünnetdir. Aslında nedir de sünnetler? Kuran uygulaması bunlar. Benim de buyurdu. Feshe bih, Rabbim ismi azim İslam tesbih ile. Sübhane Rabbiyel Rabbiyye <gülüyor> <gülüyor> benim Rabbi anlamına geliyor. Mütekelim yası 저희가. Azim azim olan Rabbimi azim azamet sahibi olan Rabbimi azamet güçlü kuvveti olan Rabbimi büyük olan Rabbimi teşvik te te te te edin. 90 sıfattan teşvik te ederim. Yüküde en aşağı 3 ortası 5 Ağla işte işünü iyi defalar böyle. Ama yavaş yavaş muhtelemle yavaş yavaş. Sübhanımız olmaz, olmaz. Namaz olmaz müsaade olmaz. Nasıl olacak? Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Sübhan Rabbil Azim. Azim daken azamet ilahi tefekkür lazım ona. Rabbimin en Rabbim olan Rabbim yok. Kesinlikle böyle yavaş yavaş. Sonra ayağa kalkılıyor. Kalkarken burada işte tek alınıyor da ne yapılıyor? Semihallahü limen hamideh. Tek kılan kişi müferrit diyor bunu. Tek kılan kişi bunu söylüyor. Kalkarken Semihallahü limen Hamide Yavaş yavaş böyle. Yüküden kalkıyor. Semi'allahü <Sessizlik> limen hamideh. Sonunda H var. Hamideh. Sonunda H var. Kal dolacak, Tam dolacak. Ondan sonra ne yapacak? Rabbena lekel hamd. Veya Rabbena ve lekel hamd. Diyecek. Tam doruldan sonra böyle. Bu ne dediğiniz? tadir Bu üç mesete de farzdır. Ebi'sine göre farzdır. İmam'a da göre vaciptir. Dikilme, hemen yatma bak ülkeden kalkınca böyle. Tamı doğru mu bakma. Semya anlamında, burada ecâbi anlamına geliyor. Allah tarafı kim hamd ederse, aldığın onun hamdi işitir, kabul eder. Allah kim hamd ederse. Bu işin ne oluyor zamanı kazandıkken bu deniyor sonra Rabbin'e hamd İslamın önceki döneminde, edinmemevrede. Yalnız Semihallah Hamed'e denirdi. O kadar. Bir gün Peygamberimiz Al-Asturus'a madretleri namaz kılıyorken düşündeki muhtemelen Resul-i Ekrem hatem Enbiya mihrapta ne mutlu onları muhtemelen. Arkadaki cema hepsi sahabe. Hepsi sahabe. Peygamber Al-Asturus'a madretleri ülkeden kalkıyor. Bir peygamber bunu söylüyor. Asr-ı yaptılar yaptı tabii. Nasıl Allah'a tazim andılar. Bütün sahabeler seyiz adlar yazdılar böylece. Değen buyurdu. Semi Allahu le men hamide. Sahabinden bir aşağı geldi. Aşağı yandığı işte böyle. Bağır deniyor ama der. Rabbena velek'el hamd dedi bir bağırdı böyle. Allah hamd sana sana mahsustur. Bağırdı böylece. Bağırdı elinde olmadan ama kendine geldi, utandı, hayat işin ben ne yaptığını mağazade etti Utanıp sıkıldı. Tabi Hamaz devam etti. Peygamber Aleyhisselam adetleri selam verdi, döndü. Peygamber yan dönmez oldu, tam, tam döndü böylece. Hem yan dönmez, böylece zararlı, sağlık için zararlı böyle, böyle. Tam dönerdi, döndü cemaatine. Kimdi Rabbim ve Ekrem diye bağıran kimdi o? Tabi önüne bakıyor ama utanıyor böyle, hayal içerisinde Ya Allah bendim, elimde olmadan bağırdım. Bu arada diyor ki, iyi yaptın, bunu artık söyleyin namazı. Ondan sonra süre doğru emriyle böyle bir şey. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, yaratan Rabbimiz, versen Rabbimiz, veleke elhamd, bütün hamd-ı selamselam mahsustur. Cemaate kılarken imamın senoruyla hamle eder. Cema bunu demez. Şafii de diyor şafi de. demez. Ayağa kalktığında ne yapar cema? Kalktan sonra o böylelikle hamle eder. İmam ikisi de söyleyebilir. İkisi de söyleyebilir imam. Rüküden kalkıldı. Şimdi rükü yapıldı. O da farzdır. Sıra gelişti. Secdeye. Dedi secde. İşte namazın özü, yağı, kaymağı secde secde motadır. Çünkü secde kulluğun zirvesi. Kul Allah huzurunda yokluk makamı, yokluk makamı secdedir böyle. kapanması kul Allah huzurunda böyle. Yokluk makamı olan. Onu denli gurup şekli için bu böyle. Secde ederken yine tekrarlı yeri yani burada. Tekrarlıya Allah Ekber diye secdeye gidiliyor. Secdeye giderken önce yere yakın olan uzuvları yere dokunması gerekiyor. Bedenimizde hangi uzuv organlarımız yere yakınsa önce ona yere konulacak. En yakınları dizler. Önce iki diz. Kim abone eline koyar böyle. Özü varsa olur. böyle. Ama özür yoksa, bir rahatsız yoksa Önce iki diz ele konacak. Sonra hangi uzun yakın? Eller. iki el konacak. İki el konacak. Sonra alın ve burun ele konacak. Secdeyi en fazla üstünü toprağı yapmak. Secdeyi toprak. Toprak annemiz. Toprak Toprak her şeyi temizler. Hayvan gübresini temizler, pisliği temizler, her şeyi temizler. Ondan toprak bize güzel bir rızık da verir. Demeye. Temizler böyle. Ama en mütevazi topraktır böyle. Onu insanda çiğner, hayvanda çiğner, üzerine içer de, en mütevazi topraktır böyle. İnsanın en onurlu yeri alnıdır. Kafası, beyindir. Böyle. Kişi ne yapıyor? En onurlu yerini toprak koyuyor. Allah'ın onurlu de böyle. Yok oluyor. Secde yapılan yerin sert olması gerekiyor. Alın ve burun yerin sertini duyması gerekiyor. Bu için çok kalın halda secde iyi değil. Eğer öyle icap ederse alınca basmak gerekiyor. Mesela sünger yumuşak olursa olmaz ondan secde yapmak. Sert olması gerekiyor. Bir insanın alnında yara mara olsa Alında özür olsa, alını koyamazsa, onu burnu koyar secdi. Burnunda da yara varsa ne yapar? O zaman yere yaklaşır, yanını koyamaz. Yanımızda sevgi olmak zorundadır. Mutlaka alın, burun. ikisi özür varsa, ikisi de koyamaz yara eğilir eğilir eğilir yere, ama yanını yere koyamaz bende. Yere eğilir. Ellere gelince tek bir alırken eller ne kadar kalkmışsa. Aynı şekilde yere konulur. Erkeğe el olur? başın arasına. Kulaf böyle geldiğe böyle, arasına böyle. Kadın eli daha geride kalacak böyle. Kadın tek olarak eli böyle kaldırmıştı muhtemelen. Gene öyle yaparak kadın böyle. Başı önde kaldır. Secdede secdede ayakların durumu çok önemli. Ayağın yere basması farz. Ayakların kesilirse secde olmaz muhtemelen. Bir insan secdede ederken dalarak dizine kuvveti vererek ayağına keserse eğer bir rükün miktarı, yani secde miktarı kişi kalırsa secde olmadı. farz olmadığı için namaz olma. Hatta bir imamın biri kendiler, imamın biri tabi dalgınlıkla fakir değilmiş Seyriziye varınca ayağına da kesiyormuş böylece. Ülgeyim diyor, talebesi, onu da okuyan talebesi, bunu fark ediyor. Hocam diyor, sen diyor, sürede namazını kılarken, ben aklına dikkat etmeye baktım, hocam diyor, Seyriziye varınca diyor, ilk ayağını seyreden kesiyorsun diyor. Hocam olmaz öyle bir şey yapamam, yapamam falan böyle yani. Olmaz öyle bir şey yapamam tabi, diyor. Tabi peki diyor talebe bakıyor hoca gider kesiyor ama başlamadı kesiyor. Bir gün talebe camiye gelirken kağıt getirmiş kağıt. Hoca efendi tam secdeye var öyle gören kesince kağıdı ayak sokuyor böyle. Hoca yani kalk secdeden ayağa bakıyor kağıt sokunca hoca anlayan aptal bu talebeyi. Ayağa kalktı cemaat akide bana verebiliyor. Namazı hep kaç ederim diyor Mustafa. Ki de ayağa yere dokunacak ama ayağın tabana dokunması gerekiyor taban. Ama taban dikiliyor, dikilecek parmağı dokunacak parmak. Bazıları şöyle diyorlar. ayağın ters büküyor demem, ters büküyor. Yani parmağın üst tarafı yere dokunuyor, o sayılmıyor. Taban, ayağın tabanı olacak, parmak oluyor yeter böyle. Seviye varınca. Ayaklar dikilecek, parmaklar bükülecek, kıbıya doğru bükülecek. Ayaklayan parmakları yere dokununca altı. Eğer dik olursa olmaz, ters oluyor bazı yapıyorlar, olmaz. Bir de mesk giyenler, bazı meskler kalın oluyor, kişi bunu bükmek istemiyor. Yani yırtılmasın, sökülmesin dersem tabunu böylece, tersini veriyor, namaz olmaz muhtemelen bakın yani bir ayak meselesi ama... şu ...şecrede... ...el parmaklarıyla kapanacak. Açılsa ne olur? Ol gibi... ...kıbrıya bakmazlar. Böyle oldu mu, düz oldu mu... ...kıbrıya bakarlar. Erkeklerin ne olacak? Erkeklerin karnı... ayana dokunmayacak. Uğuruna dokunmayacak ayana Uğuruna dokunmayacak erkekler. Orada boşluk olacak. Yani erkeklerin bu yüksekleri de... ...yanına yaklaşmayacak. Açık olacak böyle. Kadınlar ise işte toplanacaklar. Böyle bir secde yapacaklar. Secdeler üç sefer, kendi teşbiratı var. Sübhane Rabbiyel E'la. Sübhane Rabbiyel E'la. Bu âlâ burada mühim muhteremler. Bazı âlâ. Âlâ olmaz. Anlam değişiyor. Burada ayın var. Elif'i burada ayına vuruluyor. ya. E Ala en yüce anlamına geliyor. Subhanallah Rabbiel Ala e üstte fal aşağı. Ama tabi işte böyle sindire sindire zevk ala ala. Şimdi modernler kişi mesela çay içiyor, görüyor musun modernler? Bazı bazı çay tırnakısı var ya bazıları böylece çay güzel demini almış güzel çay böyle alır onu. Hemen su içmez, bir günla içmez şey böyle. Böyle yavaş yemem, yavaş yavaş şey böyle, böyle. Şöyle dondurma alır, kira dondurma alır kira Allah. Ne yapacaksın öyle? Şöyle bir yavaşla yalar, yalar, yalar böyle. İşte namazla böyle kulağı gerekiyor böyle. Böyle zevk ala ala böyle, tadını ala ala, fiyatını ala ala. Hepimizin şikayeti namazdan tat almama. bir şikayetler bu. Namazda dünyaya dalma, her dünya için namaz ederken düşünme, namazdan tat, feyiz almama, hatta namazda sıkılma. Neden bu kaynaklanıyor? İşte namazda okuduklarımızı acil okuyoruz. Hemen şişt, tutuyoruz muhtemelen. Yavaşça. Sübhane Rabbil Azim, Sübhane Rabbil ala, Sübhane Rabbil ala. Yavaş acele etmeden böyle. Sonra kalkıyor seciden. Allah evde oturuluyor. Oturunca sol ayak dikiliyor. Sağ ayak sağ, sol ayak yatırılıyor. Onu da oturuluyor. Sağ ayak dikiliyor. Sağ yan parmağı kıbleye dönecek böyle. Hareketle. Kadınlar onlara kabası oturacaklar. Ayaklarının sağdan çıkacaklar. İsterler Yer oturacak kadın. Toplam olarak kadınların. Namazda, namazın bir rekatında bir fatiha var, bir zammı süre var, bir kıyam var, bir rükû var. Secdeye gelince iki secde var bir rekatta. Neden acaba? İki secde var. Tabii bunun bir hikmeti var. Rivayetin biri şu, Allah-u Teala Emir vermiş meleklere, Adem'e secde edin diye hep tecrübdiler. İlla iblis eba veştekbere. Ancak iblis adı o zaman azail idi. Meleklerin hocasıydı. En güzel melek oydu. Nuriye melek çok. Öyle melekti. Bütün melekler hemen secde kapandılar. Allah'ın ömledi bunu. Tamam. Allah'a ve şey kapandılar. İlla iblis gibi kapanmadı. Eba Çekilin ibadeti. Vesek böyle büyükten kibirlendi. Melekler başını kaldırıp kaldırırlar. Seyreden baktılar. Hocaları ki onu sayarlardı. Ona her şey vardı En güzel oydu. işlerinde büyütür oydu. bu birden böyle değişmiş. Kapkır olmuş böyle. Çirkin olmuş böyle. Lanetendi ya ben Olmuş böylece. Onu görünce melekler şükran tekrar seni Onu görünce İkinci rivayette Zeygam Maddeleri Miracı vardı vardığı gece. Her gökyüzü meleklerin görevi ayrı. Kimi kıyamda, kimi rüküde böyle. Bir gök melekleri de hep secde halinde onları. Milyarlar secde selam verince o melekler başına selam aldılar. Hepsi gittiler gitmemiş. İki. Üçüncü rivayet o Ati Kerim'e dayanıyor, daha kuvveti bu. Merlâh buyuruyor Merlâhîm Minha halaknâ hüküm Vefiyâ nû'ilüküm İna halaknâ hüküm, elâh Şimdi sercideyiz değil mi? Toprağa yapıştık. Aslında toprak. Toprağa yapıştık. Merlâh Sizi ondan yarattık. Minha zaynı toprağa gidiyor. Biz toprağa yarattık. Kul Yeni yaratı toprağa yaratıldı. Dünyaya geldik. Ve fiyâ nû'i düküm tek Resulü iade edilir toprağa. İkinci secde ölüp toprağa tekrar mezara girme bu tembeli. İşte dünyaya yaratı bu kadar. İkinci secde arası dünya hayatımız selamlıdır. Topraktan yaratıldık. Aslımız toprak, anamız toprak. Toprak yaratıldık. Dünyaya geldik. Şöyle bir dünyaya geldik, şöyle daha dünya bakıp ölüm geldi, tabi döndük. İkinci secden kalkış işte, dedim minan, tekrar papatı yazıp aya kalkmak müteremler. İkinci secdi de yapıldı, namaz bir rekati tamamlandı, i̇şte aya kalkılacak. Hanefi'de, Hanefi'de. Eğer kişinin hayatının ağrı yoksa, belli ağrı yoksa, bir rahatsızlığı yoksa, hiç yere dayanmadan ayağa kalkması ehter. Ayağa kalkması. Hiç yere dayanmadan allah ve Ekber diye secdeye kalkması. Yani bir rahatsızlığı yoksa, özrü yoksa, yere dayanmadan ayak kalkması. Ama tabi özrü varsa bir yere dayar, iki elini dayabilir yapabilir. Şafi'de ise muhteremler ilk secde, ilk ikiliseden kalkınca, arkadan yenen tevet olmayınca kalkınca burada bir celse istirahat deniyor. Hafif bir oturuş oluyor burada Şafi. Dünün reklamı ikiliseden kalkar, bir şey bir önce oturur, çok az böyle. Buna dönüyor, celse-i istirahat, hafif bir oturuş, sonra dayanıp ayağa kalkar. Bu Peki niye dayanıyor bunlar? Peygamber'in de dayandığıdır rivayeti var. Halefi ve göre Peygamber'in son zamana dayandığı yere, rahatsızlığına dayandığı. Secdeleri acele yapmamak gerekiyor. Hem mağlubu açıdan cevabı açısından büyük bir de muhteremler İnsanın secde ihtiyacı var. Her insanın, her insanın böyle. Yani namaz kılmayan Yani bir ateşten bile secde ihtiyacı var böyle. Bedenin bütün eklemleri secde çalışması. Kaldoluşma çalışıyor. O çalışıyor. Bütün eklemler böyle. Bütün eklemler kişide Allah'ın dile yani din insanın namazını güzel kılsa acele etmese doğru düz kılarsa devamlı kılarsa kişi ehrandıyla cereştirmek olmak muhtemel hale gelecek. Ama ekenler çalışıyor bek çalışıyor. Sonra secdeye varınca bağırır secdeye hem su hemen kalkıyor. Bu da zararlı mı teba? zararlı mı böyle? Hem namazı zararlı, hem sağlığı zararlı. Çünkü beyin denen şey kafatası içinde ayrı onu bir su içerse de beyin İnsan seyceye varınca hem bu suya hem de beyne kan gidiyor onun beyne kan gider. Kılcal damarlara bir kan gidiyor belki böyle, şey böyle. Hemen koydu tam su halde geçiyor damarda giderken beyne mi kalktı mı? Bu zararlı. belki. Bu için seyir giderken böyle Allah'a evvel seyir gitmeli, benim tam seyirciliği yerleşmeli. Onlara da en aşağı üst sefer yavaş yavaş. Tehli yapmadı ki, dengi ne kan düzenliyordu, dengi ne o sıvı düzenliyordu. Hatta çok iş organları bile bunun çok faydalı var dedi bu sevgi halinin verdiği. Yani hem sağlığa faydalı, hem ağırla faydalı. Bunun için dinireyim ben şimdi. Sevgiden kalktık, tekrarda kalktık, dışın iki rekata. Bugün bitiririm, tamam ettim, namazı ama bitmeyecek. Hadi inşallah haftaya, bunu devam ederiz inşallah. İlla Tane Fatiha.